Matematik hikayeleri Hazırlayan sunan Tosun Terzioğlu Matematiğin tanımını vermeye çalışabiliriz Ama Çok fazla da anlamı yok bunun değişik tanımlar verebiliriz işte soyut kavramlar arasında mantıksal olarak ilişkiler kurmak diyebiliriz e, fakat bu kavramların ne olduğunu anlatmadan bu ilişkilerin nasıl kurulduğunu söylemeden bu tanım da pek yetersiz olur matematik için bazıları derler ki e, problem çözme sanatıdır ha, ne türlü problemler matematiksel problemler e peki matematiksel problemi nasıl tanımlayacağız? Vesaire vesaire. Dolayısıyla tanımını vermeye hakikaten gerek yok. Ama problemler matematiğin bir yerde e, pınarıdır diyebiliriz. Yani matematiksel problemler olmasaydı matematikçiler de çok fazla yapacak bir şey bulamazlardı. Şimdi ne gibi problemler diyebilirsiniz? Evet birçok problem sayabilirim ama bazı problemler var ki matematikte. Çağlar boyu gerçekten matematikçileri uğraştırmış, onların hayal gücünü e, açmış, e, bir anlamda hırslarını kamçılamış ve e, giderek bu problemi çözmek amacıyla çok sayıda matematikçi yeni yeni matematik teorileri geliştirmişler. Bunlardan belki en eskiye gidenlerden bir tanesi herhangi bir açıyı düzlemdeki herhangi bir açıyı sadece cetvel ve pergel kullanarak 3 eşit parçaya bölmek. Bu problem antik çağlara kadar geriye gidiyor. Belki 2200 yıllık kimin ilk defa bu problemi ortaya attığı çok fazla bilinmiyor. Daha doğrusu kesinlikle bilinmiyor. Evet bu problem çözüldü. Ne zaman çözüldü? 1860'larda. Yani ortaya çıktığından belki 2000 yıl sonra çözüldü. Çok sayıda matematikçi, geometrici, daha önceki çağlarda filozoflar bu problemi hep olumlu yönde çözmeye çalıştılar. Yani herhangi bir açının 3 eşit parçaya bölünebileceğini ispat ettiklerini sandılar. Üç eşit parçaya, yalnız unutmayalım, sadece cetvel ve pergel kullanarak. Oysa, 1860'da artık Galoan'ın yaratmış olduğu teori ortaya çıkmıştı tam anlamıyla. Ortaya çıkmıştı tam anlamıyla diyorum çünkü daha önceki bir e, matematik hikayelerinde bahsetmiştim zannediyorum. Galois e, 20 yaşındayken e, bir düelloda ölen bir genç ve düello sabahının öncesi bütün gece çalışarak aklındaki e, matematik teorisi başlangıcını kağıda döküyor ve bu e, yazdıklarında bir arkadaşına bir anlamda vasiyet olarak bırakıyor. O arkadaşı bunu Fransız Bilimler Akademisi'ne tevdi ediyor bu yazdıklarını Galo'nun ve yıllar sonra e, bunlar incelendiğinde ortaya hakikaten muhteşem taptaze yeni bir teori çıkıyor. İşte bu teorinin oldukça kolay bir uygulaması olarak bazı açıların sadece cetvel ve pergel kullanarak üç eşit parçaya bölünemeyeceği kanıtlandı. Böylelikle açının üç'e bölünmesi diye kısaca bilinen problem çözülmüş oldu. Çözümü dediğim gibi belki de 2000 yıl aldı. Çok sayıda matematikçi e, filozof e, yanlış bir takım kanıtlar verdiler. Başka böyle Problemler de var. Bunlardan bir tanesi de 1998'de çözülen Fermat'ın son teoremi diye adlandırılan bir e, problem. Fermat 17. yüzyılda yaşamış e, bir Fransız hukukçusu, şairi, politikacısı aynı zamanda da matematikçisi. Çok yönlü bir insan ve e, Pierre de Fermat. E, yarattığı matematik e, teoremlerinin yanı sıra bir de meşhur problemi var. Bu meşhur problemin öyküsü de şu. Ferma öldükten sonra oğlu onun kitaplarını incelerken e, Diofantus'un Aritmetika kitabını e, inceliyor. Babasının kullandığı kitap. Ve orada bir yerde e, böyle sayfanın kenarında babasının elyasıyla bir notu var. Şimdi konu e, dik üçgenlerde hani Pisagor bağıntısı vardır. Kareleri, e, kenarların karelerinin toplamı uzun kenarın karesine eşittir diye. E, örneğin 3, 4, 5 gibi. E, şimdi ferma bu Pesagor teoreminin Diopantus'un kitabındaki ispatının hemen dibine şöyle bir şey yazıyor. Diyor ki, e, burada kare yerine 3, 4, 5, 6, 7 gibi herhangi bir sayı alırsam bu denklemin yani x üzeri n artı y üzeri n eşittir z üzeri n, n herhangi bir tam sayı olmak üzere İkiden büyük tabii. Sıfır, sıfır, sıfırdan başka hiçbir çözümü yoktur diyor. Ve bunun e, çok ilginç bir ispatını buldum. Ama e, bu sayfanın kenarındaki yer bu ispatı yazmam için yeterli değildir. Ferman'ın yazdığı bundan ibaret. İşte bu Ferman teoremi olarak bilmiyor veya Ferman'ın son teoremi olarak bilmiyor ama teorem değil. Bir ispat yok. E, oğlu ee, Ferman'ın oğlu babasının e, geride bıraktıklarını 1650'lerde yayınlıyor. Yayınlanınca e, bütün matematikçilerde bu e, ünlü matematikçi, politikacı e, ve e, hukukçu olan Ferman'ın e, yazmadığı ispatı buldu, bulup da yazamadığını yersizlikten yazamadığını iddia ettiği ispatı Bulmaya çalışıyorlar. Evet, 1650'lerden başlayan bu e, macera bir yerde e, 1998'e kadar sürüyor. Çok sayıda matematikçi bu Fermat'ın son teoremi diye adlandırılan problemi çözmeye çalışıyor. Ee, bunun bir de başka bir ilginç tarafı var. Ee, 1800'lerin sonunda genç bir Alman matematikçisi e, başka bir nedenle, Ferman'ın son teoreminden değil ama e, bir nedenle e, intihar etmeye karar verir. Gayet metodik bir insan ve e, oturuyor işte diyor ki şu gün şu saatte intihar edeceğim ondan sonra oturuyor vasiyetini yazıyor arkadaşlarına tek tek mektup yazıyor belki intiharının nedenlerini açıklıyor ee, ve e, bütün işini bitiriyor İşte bakıyor ki e, daha intihar vakti olarak kararlaştırdığı diyelim akşam 6.30'a 3 saat var yapacağı da bir şey yok her işini bitirmiş yani e, bir anlamda Artık hayattaki son 3 saati nasıl geçireyim diye düşünüyor. E, eline bir matematik makalesi geçiyor o sırada ve onu okumaya başlıyor. Bu makalede işte Ferman'ın son teoremine ait e, bir takım e, matematiksel yaklaşım e, denemeleri var. Meşhur bir matematikçinin yazdığı bir makale. O makaleyi anlamaya çalışıyor, oradaki ispatlardan birinde bir boşluk buluyor, heyecanlanıyor burada bir boşluk var diyor. Ama çalışıyor, çalışıyor. O boşluğu dolduruyor, çok mutlu oluyor, çok seviniyor. Birden saate bakıyor. Akşam 11 olmuş, gece 11 olmuş. Hani altı buçukta intihar edecekti, ama gece 11. Birden intiharın çok saçma bir şey olduğuna karar veriyor ve vazgeçiyor, ee, işte arkadaşlarına yazdıkları yazdığı mektupları yırtıp atıyor ve e, tekrar hayata bağlanıyor. Matematiği bırakıyor bu genç, intihardan vazgeçen bu genç, iş hayatına atılıyor, oldukça da zengin oluyor ve e, ardından Ferman'ın son teoremini çözenlere veya çözen kişiye verilmek üzere oldukça da yüklü bir para bırakıyor. Bunda Prusya Bilimler Akademisi'ne emanet ediyor bu parayı. İşte bu Ferman'ın son teoremine olan ilgiyi bir kat daha arttırıyor. E, gerçekten e, özellikle 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında birçok matematikçi bu Ferman'ın son teoremini çözme çabasına giriyorlar. Ta ki 1998'de Andrew Wiles isimli bir İngiliz'e gelinceye kadar... Bütün bu çabalar başarısızlıkla sonuçlanıyor. Wells çözüyor. Yani evet ferma haklıydı. E, fermanın son teoremi gerçekten teorendir. Yani ispatını buluyor. Ama anlaşılıyor ki e, Fermat kendi kendini yanıltmış. Yani fermanın öyle bir sayfayı yazabileceği ispatı falan yok. Çünkü Wells'ın ispatı çok ileri matematik teknikleri kullanılan ispatında... E ispatı birkaç yüz sayfa sürüyor. Öyle basit bir ispatı yok gerçekten Fermatın son teoreminin. Stone! Germanın son teoremi dediğimiz e, önemli problemin çözülmesi 350 yıl alıyor yaklaşık ve e, muhakkak ki e, bu konu üzerinde e, binlerce matematik çalışıyor. Diyebilirsiniz de çözülüyor da ne oluyor e, veya bu problem e, neden bu kadar önemli? E bu problem e, matematikte cebirde sayılar teorisi dediğimiz alanlarda birçok yeniliğin ortaya çıkmasına neden oluyor. Yani esasında problemin kendisi tek başına önemli değil ama bu problem üzerine dikkatlerini yoğunlaştırmış olan, jenerasyonlar boyunca yoğunlaştırmış olan dünyadaki birçok matematikçi matematiğin gelişmesine çok büyük katkıda bulunuyorlar. Bütün amaçları Fermat'ın son teoremini çözmek belki. Çözemiyorlar. Ta ki 1998'e gelinceye kadar. Ama çözmek uğruna yaptıkları matematikle matematikte birçok yeni teoremler hatta yeni alanlar açıyorlar. Yeni teoremler ispat ediyorlar. Ta ki Andrew Wiles isimli genç İngiliz matematikçisi işte yüzyıllarca süren bu çabanın üstüne son tacı oturtuyor ve ispatı veriyor. Bir de matematikçi sadece problem çözmez, problem de yaratır, Fermat'ın yaptığı gibi. Yani öyle bir problem ki onu çözmeye uğraşan matematikçiler yeni yeni şeyler yaparlar, matematiğin ilerlemesine neden olurlar. Yani bu problemleri ortaya atan kişiler illa çok meşhur matematikçiler de değildir. Zannediyorum Golbach'tan bahsetmiştim. Golbach, 18. yüzyılda yaşamış olan bir matematik amatörü, bir matematik hocası, öğretmeni. Kendisi Alman asıllı, Ukrayna'da yaşıyor ve bir arada Çarın, Rus Çarın'ın ailesine matematik öğretmenliği yapmış. İşte kendisinin matematiğe pek böyle orijinal katkısı falan yok. Yani bir teorem ispat etmemiş Golbach teoremi diye bir şey yok. Ama Golbach problemi veya Golbach hipotezi diye bir şey var. Golbach şöyle bir şeyi gözlemliyor. İkiden büyük her çift sayıyı iki asal sayının toplamı olarak yazabildiğini görüyor. Asal sayılar bahsetmiştim gene 3 gibi, 5 gibi, 7 gibi, 11 gibi, 13 gibi, 17 gibi, 19 gibi, Kendisine ve sadece 1'e bölünebilen sayılar. Başka sayılara bölünemeyen tam sayılar. Yani 15 asal değil çünkü 3'e bölebiliyoruz veya 5'e bölebiliyoruz. 16 asal değil 2'ye bölebiliyoruz. Ama 17 asal çünkü ya 1'e bölebiliyoruz ya da 17'ye başka bir sayıya bölemiyoruz. İşte Golbach'ın iddiası daha doğrusu gözlemi diyelim... 'den büyük her çift sayı iki asal sayının toplamı olarak yazılabilir böyle gözlemliyor. E, bunu da e, kolay bir şey zannediyor e, ispat edebilir misin diye işte oylere yazıyor başka bir iki matematikçiye yazıyor e, o zamandan beri bu açık bir problem yani bunun ispatı verilememiş veya e, öyle bir çift sayı e, namamış ki iki asal sayının toplamı olarak yazılaması Çok zor bir soru. Gayet basit. Bildiğimiz tam sayılara ait bir soru ama çok zor bir soru. Fakat önemli olan bu e, sorunun cevabından ziyade Golbach'ın bu sorusunun etkisiyle matematiğe değişik ülkelerde, değişik zamanlarda Farklı matematikçilerin yaptığı katkılar. Bunların sayısı gerçekten çok fazla. Bakalım belki Golbach'ın problemi de veya Golbach hipotezi adını verdiğimiz problem de yakında çözülür. Çünkü bir yayın evi bunu çözene 2002 yılına kadar yanılmıyorsam 1 milyon dolarlık bir ödül vereceğini vaat ettir. Yine asal sayılarla ilgili e, açık başka bir problem daha var. Şimdi asal sayılar hakkında çalışan antik Yunan matematikçileri e, şunu e, ispat etmişler. Asal sayılar hiçbir yerde bitmiyor. Yani sonsuz tane asal sayı var. Yani herhangi bir sayı bana verdiğiniz zaman ondan büyük bir asal sayı bulabilirim. Bunun ispatı herhalde en azından 2200 yıllık diyebiliriz. Ha, bir de asal ikizler var. Yani nasıl? Ee, şöyle. Şimdi 11 asal 2 koyduk. 13 de asal. 11 ve 13'e yani arasındaki partı 2 olan asal sayılara asal ikizler diyelim. Evet. 17 asal 19'da asal. Alın size bir asal ikiz daha. Ha, hep öyle gitmiyor. 23 asal ama 25 asal değil, 5'e bölünebiliyor. Fakat bunu çoğaltabiliyorsunuz. 29 asal, ona 2 ilave edin, 31 de asal. Evet, peki asal sayılar istediğimiz kadar büyük olabiliyor. Bunun ispatı var. Acaba asal ikizler kaç tane? Yani bir yerden sonra artık asal ikiz bulamıyor muyuz? Yoksa asal ikizler de Sonsuz tane. İlginç, bunun cevabı bilinmiyor. Bu konuda e, çalışan kişiler veya bu soruyu cevaplandırmaya çalışan kişiler, matematikçiler, muhakkak ki matematiğe birçok katkıda bulunuyorlar. Belki problemin çözümünden ziyade bu problemi çözmek amacıyla uğraşan matematikçilerin yarattıkları yeni matematik, yeni teoremler, yeni kuramlar, daha önemli oluyor. İlginçtir. Ha, sonuçta belki problemde çözülüyor veya daha yıllarca çözülmeyecek. Ama ne olursa olsun bu bir anlamda matematikçiler için işte tırmanılması zor bir zirve, geçilmesi zor bir okyanus gibi e, denenmeye e, denenirse bir şeyler e, kazanılacak e, izlenimini veren Böyle problemler oluyor ve bunu deneyenler belki evet o zirveye ulaşamıyorlar, o okyanusu geçemiyorlar ama e, matematiğe çok ama çok büyük katkılarda bulunuyorlar. E, matematikle ilgili e, böyle büyük problemler çok. E, gene 2000 yılı matematik yılı olduğu için, e, bilinen 7 matematik e, problemi için, bu sefer de başkaları her bir üçün birer milyon dolar vaat etti. Çözümünü sağlayan matematikçilere. Bunları e, bu problemlerin ne olduğunu e, TÜBİTAK Bilim Tekniğin e, Haziran sayısında bulabilirsiniz. Peki yazılmamış bu makale e, problemlerin ne olduğu pek belirgin değil ama hiç olmasa bir fikir vermesi bakımdan. Fakat o problemler oldukça teknik. Yani bir Golbach hipotezi veya hatta bir teoremi veya asal ikizlerin sonsuzluğu gibi basit açıklanabilecek problemler değil. Daha bir anlamda teknik problemler. Ama her biri matematikte çığır açan gelişmelere e, neden olan, kaynak olan problemler bunlar. E, Riemann hipotezi gibi, Poincare hipotezi gibi ee, ta 19. yüzyıldan bize gelmiş olan problemler. Evet, matematikçi problem çözer. Bazen de Golbach gibi e, herkesin ilgisini çeken e, çok böyle masum gibi gözüken problemler de ortaya atar. İşte matematiğin bir yerde e, hayat damarı da bu tür problemlerdir muhakkak. Matematik sürdüğü sürece bu e, problemlere, çözümlere aranacak, yeni yeni problemler çıkacak. Ve benim kanımca matematik hep ama hep sürecek. Matematik Hikayeleri Hazırlayan sunan Tosun Terzioğlu